Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar Sizin gibi haftaya başlayan Günay erken başlayan biri hatırlığımızda Günaydın efendim <gülüyor> Erken başlayan Dediğim biz de yani sekizde de kalkmadık Gece yani neredeyse altı buçuktan beri Nagihan ablanla <gülüyor> Biz öyle erkenciyiz yani Geç yatarız erken kalkarız Hiç fırsatı kaçırmıyoruz <gülüyor> Ay çok hoş. Arkadaşlar biz de hoş dilememize fırsat bıraksaydınız Levent Bey. Siz kendi kendinize gülüp şey yapıyorsunuz. Egecem günaydın diyorum dinleyenlere de sevgili saygılı dinleyenlere ve bize güzellikler diliyorum. Güzel bir hafta olsun onlar için de. Ne kadar güzel dilekler bunlar Levent Bey. Çok teşekkür ederiz. Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işler güçler diyorsun. Konferanslar işte böyle git gel Ankara'ya artık böyle ziyaret gibi oluyor. Yani Ojek ayı boyunca ben dört gün neredeyse Ankara dedim Antalya'da kampımız vardı. Ondan sonra bir Macaristan ziyaretimiz vardı. Git gel git gel. Bana ne getirdiniz? Macar salamı. <gülüyor> Ama kaşındı kendi kaşının. Evet öyle oldu. Yani. Evet. <gülüyor> Getireyim sana Macar salamını böyle salla. Allah ya Allah ya, al ecem hediendi ya. Ne gel, macar <gülüyor> salımı ispirsin yaptım. <gülüyor> Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz var mı istek şarkı falan Yok istek şarkı diye de geleceğim Yani geldim ben dün Dün değil artık günleri de şiştirdim. Birbirine karışıyor her şey Yani cumartesi gecesi geldim İşte o gün yorgunluk falan Gece bir rüya gördüm tir, tir, Titreyerek uyandım ter içinde Onu bir anlatmak istiyorum Yani niye rüya anlatıyorsunuz Ama yani sen de varsın rüyada Onu biliyorum işte ondan niye anlatıyorsunuz diyorum. <gülüyor> Geliyor salam geliyor şunlar <gülüyor> Ozanızı hızlı izlemeye devam. Evet, tamam. Şimdi ben kasaba gitmişim. Ben tek başıma kasaba gidiyorum. Ne güzel, hayırlı olsun. Yani kasaba gidiyorum. Elimde liste var. Çarşaf gibi, mağihan hazırlamış. Kocacığım demiş, git bunları kasaptan al. hay hay falan dolaşıyorum böyle bir şeyler falan Reyona geliyorum. Reyon deniyiz? Kasap yani marketten başka şeyler falan da alıyorum. El hani falan gibi. Evet, reyona geldim. Reyona geldin. Sen çıkıyorsun beyaz önlüklerle. Hoş geldiniz beyefendi. Ben kasap mıyım? Kasapsın sen. Böyle elinde de kocaman bir satır. Satır elimde bekliyorum sizi. Evet ne oldu? Satırı sallaya salla. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk diyorum efendim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Beyefendi diyorum ben kanat alacağım. Kanat derken? Tavuk kanat alacağım ben diyorum. Tavuk kanat. ne kadar? Ne kadar? <gülüyor> Sen aynı rüyadaki gibi tavuk kanat diyorsun Ne kadar diyorsun sen rüyanda ee, Ben diyorum iki iki buçuk kilo kadar Bir şey alacağım diyorum Ondan sonra sen diyorsun ne oldu hayırdır Falan ben diyorum misafirlerimiz olacak Tavuk kanat yapacağız diyorum iki buçuk kilo kanat süreceğim diyorum Paket paket orada zaten ondan Sen diyorsun ki Tavuk kanat ufak gelir diyorsun ben niye karışıyorum hakikaten işte niye karışıyorsun tavuk kanat ufak beyefendi diyor karışmayayım al tavuk kanat alacağım beyefendi diyorsun sen tavuk kanat ufak gelir aa yani tavuk kanat ufak gelir nedir yani nedir ben anlamadım şimdi ben niye, niye karışıyorum ki orada ben de anlamadım rüya işte bu rüya tavuk kanat diyorsun ki ufak gelir e pardon diyorum beyefendi de madem o ufak gelir ben ne alayım diyor soruyorum sen diyorsun rüyandaki bonfile vereyim bonfilem güzel diyorsun Güzeldir ama bonfile güzel. Bakıyorum 46 lira kilosu Uygun bir fiyat İyi tamam diyorum o zaman oradan 4 parça kesin lütfen Ha, ha. İşte orada zaten ip kopuyor Nasıl ip kopuyor kestim verdim işte Verdi be. Hayır diyorsun ben Beyefendi diyorsun Bonfileyi bütün veriyoruz Bütün dediğim Böyle dilim dilim kesmiyorsun yani Bütün mü veriyorum Bütün veriyorsun bütün almıyor musun? Ben diyorum ha beyefendi... ...koca bonfilesin mi... ...nereden baksan kaç kilo gelirim... ...ben o kadar bonfileyi alamam diyorum. Siz o noktada... ...bonfileyi almaktan vazgeçiyorsunuz. Ha, hayır ben diyorum ki alamam diyorum... ...sen diyorsun ki tamamını alacak... ...hayır diyorum beyefendi tamamını alamam. ...alırsın alamam... ...beyefendi diyorum alamam... Sen diyorsun ki tamamını alacaktı Hayır efendim hayır alacaksın Almam alacaksın ama Allah Allah nasıl alayım tamamım ben sana göstereyim Sen oraya bunun arkasından çık Elinde bonfile Ondan sonra bana doğru yürümeye başladın Satır Satırı bırak Allah da satırı bırakmasın Aa, Ne oluyor peyefendilerim ne yapmaya çalışıyorsun Beyefendi diyorsun al bu bonfileyi diyor. Aa, Ne olacak falan diye Bir eğilin bakayım falan diyorsun sen Nereye eğilin Orada bonfilelerin yanına eğil diyorsun ne bomfilelere eğiliyor? Ben de anlamıyorum. Da, Allah Allah nisine eğileceğim diye tamam ben bomfileye eğildim. Sen evinde o bomfile. La diye birilerine mi vuruyorsun? Aa ne oluyor beyefendi derken çat çat çat bomfileyi belime belime at. Ah ah Ay diye bağırırken sen tamamını alacaksın. almayacak tamamını alacaksın. Çat çat çat bonfileyi vururken. İyi diyorum Allah kahretsin. Tamamını alacağım derken o son bonfile. Laat diye belime bir vuruyorsun ben. Bir sıçır Aa ne oluyor diye bir sıçırdım. Naka'nın yasaklı bir köşeye büzüşmüş bana bakıyor. Niye? korkmuş o da ben de tamamını alamam alamam diye bağırırken korkmuş böyle aaa ne oldun ha, gel. sana ne oldu esas dedi ter içindesin abi baktım ter kalktım damacına faş faş faş, faş su içiyorum aaa kurumuş bir tane daha pompalıyım, pompalıyım pompalıyım bir bardak daha dört bardak da su içtim <gülüyor> afiyet olsun <gülüyor> Dört bardak su içtim. Ondan sonra dedim ben bunu artık bu kadar su içtim. Uyuyamam dedim. Tam nagahını dağıtmış. Dürttüm Ne oluyor dedi. Kalk dedim. Ne oluyor dedi. Dört bardak su içtim dedim. E ne yapayım dedi. <gülüyor> Mudursuz bir şey dedim. Ah, bu bana bakıyor. Ne demek istiyorsun her gibi. Çıkardım ben bardağı gösterdim. Bak dedim, koca bardak. E dedi Levent Bey nereye bağlanacaksın Ben bağlayacağım şimdi Eee de ben bunu içtim E içsin afiyet olsun dedi E ben de onu içmesini biliyorsam Ben sana da yapacağımı bilirim dedim Efendim dedi <gülüyor> Bir gülmeye başladım Tamam yeterli Levent Bey Ondan sonra Sen de şeyim o usul arayken Gittim zamacaraya <gülüyor> Alo dinliyor musun hala İçim kalktı benim sonradan Modern sabahlar Modern sabahlar. Ne efendim, A stüdyosu, B stüdyosu ağzına kadar dolu. B stüdyosunda tek kişi zaten küçük bir stüdyo. Zaten oldu. bir kişilik abi. Bir doğru. kişilik A stüdyosu, iki kişilik stüdyomuz ağzına kadar dolu. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Boş yerimiz yok. Evet, çok güzel. Sömestrimiz hayırlı olsun. Dışarıda tatlı bir sömestrde sakinliği hissediyor musunuz? Hissettiğiniz mi? Ben onu hiç fark etmedim. Çok rahat geldim radyo sabahın işte Böyle bir dingin, sömestre, sömestre nedir? Fark ettim diyenlerin... ben bir dinginlik de sömestre deneceğini düşünmemiştim. Hı -hı, ya ben de işte yani, öyle diyeceğimi düşünüyorum. 15 düşündüm. tatil diyen olabilir. Trafik dingin, olabilir. ev hanımları biraz sıkkın bu arada. <Gülüyor> ev hanımları niye sıkkın? Çünkü çocuklar evde. Aa, o, o bütün coşku, o bütün ee, küçük merak evde. Fıldır fıldır dolu. Anne, anne, anne kafam yanıyor diye dolunuyorlar şu anda. Birçok iblisim bu sabah evde <gülüyor> kafası yandı. ay. ay, ay e, güzel dingin bir hafta sonundan sonra dingin bir hafta başına başlayalım. Dingin dingin derken. Evet dinginliği bozan bir iki şey oldu. Ortaya Hemen... bir soralım ilk önce. Yeğenlerin karneler nasıl? Evet yeğen karnesi. Yeğen, yeğen kaçıyor benden ya. Karne yüzünden mi kaçıyor? Bilmiyorum ki neden ne kaçıyor. Ne yapıyorsun cezalandırıyor musun? Uzmanlar diyor güzel karneyi övmeyin, kötü karneyi yermeyin diye. Yok yani iki gündür. Rüyarsız <gülüyor> kalın. <gülüyor> <gülüyor> Poker face oktay demirci. <gülüyor> Dayı karnem nasıl? <gülüyor> Bilemiyorum. Onu Sana şey anladım. diye geliyorlar mı? Dayı karneleri aldık. <gülüyor> Yani gelmiyorlar mı? Kaçık anne aldın mi aldı? Mi aldı? Yok de, bir, bir tanesi canım Bir, tanesini, bir tanesini mi aldı Diğer Tabii. ikisinin karnelik durumu yok mu? Diğer ikisinin daha durumu, durumum yok diye onlar dönem başında söylemişlerdi zaten bana. Ah gariban benim. Peki sen yeğenlerine verdiğin paraya harçlık mı diyorsun? Bahşiş mi diyorsun? Öncelikle yani yeğenlerine verdiğim paraya acımıyorum. Onu söyleyeyim. E, ikinci olarak e, bir tanımlama yapmana çok gerek yok ya. Ama Veriyorsun doğrusu, orada bir harç tanımlama. Harçlık çocuğa? Tabii canım harçlıktır yani. Bahşiş diyenler var. Bayram bahşiş. Bahşiş. <gülüyor> bah Çocuğa bahşiş verilir ya? <gülüyor> Bahşişleyen yok ya. Bahşiş, ne kadar sonrası yani? Ne çıkacak Oktay? Cezası ne? <gülüyor> ne? Karne, karne cezası. Karne bedeli. Ha? Bedel ödemişlik diyebilmen için Ya kadar? Orada kal. sınırı... Büyükiyenin para mevhumu da var yani orada, şimdi. Orada sınırı ablamlar koyuyor ve eziyorlar beni. Yani nasıl? mesela ben atıyorum 100 lira vermek istiyorum... 100 lira olmaz deyip ön e, bir baraja takılıyorum. 500 yani, lira mı? Anne ba gidip bankadan kredi çekiyorum çocuğa bir şekilde karne parası vereceğim. Yok yok daha düşük olması için ya. Ha. Yani 50 lira mertebesinde tutalım onu falan gibi böyle bir şey geliyor. Ölçüme götürdesen. Önce beni bir sıkıştırıyorlar bir köşeye. Aha. Ondan sonra ben de e o yüzden e yüksek tutabiliyorum. Sanki verecekmişim <gülüyor> gibi. Anlatabildim. Mesela bir 200 gösteriyorum. 300 lira <gülüyor> 200 gösteriyorum. Bir gün bu şeyimi anlarlarsa, bu stratejimi anlarlarsa Yanarsın <gülüyor> ki hem <gülüyor> de <ne> paralar <gülüyor> Hem de karne parası diye de değil yani Öyle Ev, ev harçlığı olarak gitsin. Diğerleri peki şey mi? Kağıt para ve demir para arasındaki farkı Bilecek yaşa geldiler mi? Yok ortanca. Ee... Sana 5 tane demir para vereceğim Hem Or... de yırtılmaz hiç falan Ortanca renklere göre hangisinin büyük olduğunu biliyor Hadi ya Tabii tabii Onu mesela biz bilmiyoruz ama o net bir şekilde biliyor Yeşil kırmızıdan daha büyük Büyük kırmızı en büyük Falan diye öyle o şekilde çözmüş o yüzden e, kapı arkalarında veriliyor bu şeyler. var. Aileye bakar mısın ya? Bir dayının <gülüyor> feryadı. Kapı Aa. arkası harçlıkları. Yani öyle öyle rahat rahat veremiyorsun abi. Peki. Oktay. Diyelim 50 lira bahşiş sınırı koyuldu. Evet. Bir bahşiş demiyorum ilk önce harçlık Harçlık koyuldu. diyelim evet. Sen yeğenine 100 lira verirken sende 50 varsa ben sana 100 vereyim diyebilir misin? <gülüyor> Evet Oktay. Bunu ben de merak ettim açıkçası. Onu derim tabii ya. Ne olacak? O, o sonuç ya olarak, kaç o sonuç olarak matematik yani. Sen kaç para var orada? <gülüyor> 40 lira var dayı. Bir 10 lira daha ver. Ben sana 100 vereyim. Bunları yapabilirsin yani. Tamam canım. O, o sonuç olarak. Bak, önce kağıt üzerinde anlaşmak önemli. Öteki e, şeyler ayrıntı. Gerisi teferruattır yani. Yalnız yani. e, evet. o ses olmadı. Tabii Ergen ses yapman lazım. <gülüyor> ha, bu, bu daha güzel. <gülüyor> Aynı şey söylendi. Az Kızların da ergen sesi oluyor mu? Kızların ergen sesi oluyor mu? Valla bilmiyorum kızı olan sensin. İşte Ama ergen mi? kızın var mı onu, onu bunu bilemiyorum. Bunu bekleyecek miyim diye düşünüyorum. Kızlarda öyle bir ses değişikliği yok galiba ya. Yok tabi canım erkeklerde Erkeklerde olur, evet. var. Erkeklerde mi oluyor? Hı -hı. Kızlar hep aynı sesle mi? Kızlar hep aynı sesle erkeklerde o, o şey çıkınca A demel basıyla beraber. İyi o zaman ya? güzel yani. <gülüyor> en azından uzundan bir 10 sene sonra şey sinirleri Senin gene ya ben yani. üniversitede sesim değiştiği için o son derecek daha kabus hale geldi yani. Adamlar erken yaşta hallediyorlar o işi. Ben üniversitede sırf 2 sene ondan kaybettim Senin ben. Senin sesin değişti mi? Tabii. Senin sesin Üniversiteden benim sesim ilginç bir yıllarda sesle değişiyor. Bak sana söylüyorum ilk iki sene e, başarısız geçmemin sebebi derslerdi çünkü sesim sesimi çıkaramıyordum. Yani öyle bir diye bir şey çıkmasın Soru diye. sormak istiyor, derse katılmak Lise istiyor ama, ama... Katılamıyorum. çekiniyor. Çekiniyor tabii çok. Bir de böyle bir de İngilizce konuşmam gerektiğini düşün. <gülüyor> <gülüyor> Ergen bir İngiliz. <gülüyor> Ne dediğim hiç anlaşılmıyordu yani. Kardeşlerimiz kutlayalım karnesi güzel olanları. Diğer Kötü olanları eleştirelim buradan. Eleştirelim. eleştirelim. Çünkü daha iyi yapabileceklerine inanıyoruz. Uzmanlar eleştirmeyin. Evet daha iyi yapardınız niye yapmadınız? Madem daha iyisini yapacaktınız niye yapmadınız? Çalışınca oluyor çünkü. Ç çalışmıyorsunuz demek ki. Ve bütün komşu çocuklarının karnelerinin sizden daha iyi olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. <gülüyor> Ve kardeşleri. Kardeşlerle Ama. kıyaslama kesinlikle demiş uzmanın biri. Yapacak, Ve burada annelerin daha önce çok söylüyor. İstersen sizi okuldan alalım biz. Yani yani okuldan sen alalım, çalışmaya çalışın. başla çünkü bizim dükkanda çalışın. Bunu, mu ist bunu istiyorsanız tamam. Tamam kapılarımız da bizim açık yani. Karnesi kötü olan çocukları bizim dükkanda çalıştırabilirsiniz. Çocuk işçi zaten var bizim. Yok bir parasına bir tane. Yani <gülüyor> yol artı yemek. Yok parasına <gülüyor> <gülüyor> yok o... para yok yani. Yok parası maaş çalıştırılacak. Aa. TRT yönetimi personeline ne dağıtıyor 3 haftadır? 3 haftadır. Hamalya ha. dağıtıyor. Okudum onu. Vallahi süt, kuru üzüm ve fındık dağıtıyormuş. Neden daha böyle? Çünkü daha böyle güçlü biz. İlkokulda dağıtmıştı. Gü güleş olsun diye. Vallahi bu. doğru. Radyasyona etkilenen çalışanlarına beslenme takviyesi yapmak amaç. Radyosyon radyocuların derken. mesela Radyocuların televizyoncuların kızı oluyor Diye bir şey var ya evet. <gülüyor> Erkek olsun diye mi bebeyorlar i̇ki, i̇ki tane Nasıl efsanesi var şey? TRT Ankara Radyosu'nun bir Ermeni gelin geceleri dolaşıyor İkincisi de burada çok Verici olduğundan herkesin kızı olmuş Hiç oğlu olan yok mu ya Vallahi, ama Evet hakikaten yani, de yok yani bence, yani, bence bu, çalıştık, bu, bu kadar, kadar da kızım var yani, yani. Vallahi radyasyondan etkilenen person için e, koruyucu gıda yardımı başlamış. Ege sendikisi de git Sütümden, iste istersen. Ben de daha yakın hissedememiştim yani bana da biraz kuru yüzüm. Burada da o zaman dağıtılması lazım abi. Türk Habersen e, şey ile yapılmış girişimiyle yapılmış bu e, dağıtım. Radyasyona bu karar evet mı? evet bu karar onun e, tavsiyesiyle alınmış. Oktay poşetlerde Sonuçta... mi veriliyor yoksa ortaya mı konuyor? Çünkü biz ilk oldu ve askerde biliyorsun ortaya konuyorduk kuru üzüm ortaya ko ortaya konunca oradan avuç avuç istediğin kadar alabiliyorsun. Ben ortaya koymuşlar kaseler içinde yanında da poşet koymuşlar. Üstte <gülüyor> poşete <gülüyor> koyup. Olur. Böyle yok tahta çanaklar <gülüyor> alınmış onlarda kuru üzüm, Yeşil foşet. fındık falan konmuş. Yanına böyle cam. Yeşil ve siyah poşet koymuş. <gülüyor> Cam şişelerde de meyve suyu. O <gülüyor> da <gülüyor> güzel bir de masa örtüsü alırsak hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Oktay bir şey soracağım ama tuzak soru değil. <gülüyor> <gülüyor> o, çünkü öyle bir şey. Tuzak soru değil bir şey var. Sevgili <gülüyor> dinleyiciler <gülüyor> iç hizmet esprileri bunlar. Ceviz evet. de vermişler <gülüyor> mi? Tuzak soru değil ondan söylüyorum. Ben şunu söyleyeyim ceviz vereceksen eğer önüne iki tane şey koyman lazım. Küçük kaplar da. <gülüyor> kapuklarının biri kabuğu ona öbürü kabuğu de... öbürü yağ batıracağın şey yok ömen lazım. Ee, i̇yi iyi afiyet olsun ya. Vallahi, şey radyasyona karşı böyle yap. eğer kuru üzüm ve fındık e, çareymiş. Çareyse. Sadece kuru üzüm fındık değil. Bak e, nereye gidiyor incirimiz? Bursa inciri nereye gidiyor? Nereye gider? Ben söyleyebilirim evet. doğrudan. Söyle. Şey, Yayında söyleyeceğim. <gülüyor> Nereye gider? Söylenir. Niye söylenmesin? Buckingham'a gidiyor. Buckingham'da. Aa e, onu da okudum ben. Cambridge Düşesi Kate'in sabah bulantılarına çözüm olarak Bursa inciri yediği ortaya çıkmış. İlk trimesterde böyle sorunlar olabiliyor değil bol mi boğaz, Bol bol incire verdim kendimi demiştim. Piyasada bulunabilecekler arasındaki en kalitelisi Bursa inciri diyerek Bursa'dan getirtiyorlar. Bari kestane değilsin ya. Bu kimin fikri biliyorsunuz değil mi? Tabii Çiğin yani ya kraliçenin ya kralın fikri. Kraliçenin fikri çünkü kraliçe Bursa'ya geldi, Bursa geldi Bursa Bursa'da uzun süre kaldı, alışveriş yaptı. İncirin özelliklerini öğren. Orada hatta bin... şey olmuştur yani o gittiğinde ya babaanne çok kusuyor ya, içim kalkıyor falan sabah. Dedi. Aa Bursa'da bana söyle, nerede söylemişlerdi? Bursa'da söylemişlerdi. Hemen aramış şeyi. Bursa'daki Cumhurbaşkanı'ymıştır. Cumhurbaşkanı. Tabii Cumhurbaşkanı. onlar beraber gezdiler. Hayrünisa Hanım'la beraber gezdiler. Böyle böyle nasıl da o incir falan diye hemen gitmişler ama Abi zaten yok şey kraliçe Bursa'ya geldiği zaman peklik olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> peklik de O zaman nasıl çözebiliriz? Nasıl çözebiliriz? incirle çözmüşlerdi. Onu da hayır, Selma sormuştu. Orada Orada zaten bunun başka ne faydaları vardı? Ya, o zaman geçmişmiş. Bu tip şeyler konuşuluyor mudur ya? Mesela peklik yaşıyorum pektik, şu anda falan. için bulandı falan. Canım. Diploma diplomasi de böyle şeyler normal mi? Kralça yani? sigara içiyor mu eski filmler Yani eski filmlerde diyeceğim şimdi o değil de yani dönen filmleri çekiliyor da böyle şeyde içiyordu canım. İçiyordu değil mi? O... Queen Queen'de içiliyordu. O Queen'de içiyordu. Queen, içiyordu. Fosfor fosfor paket <gülüyor> multi içiyordu içiyordun onu da Bursa'dan getirdik. Böyle <gülüyor> sabahları yedikten sonra bir tane yakıyormuş böyle karnını evet. ovalaya oluyor. Ne oldu falan. Silahlı Kuvvetler sigarası için evet. o filmde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum niye sigara içiyor mu? Bence Onu bilmiyorum durum, ama o konuşuluyor şey yapılıyor mudur yani Çünkü Aralarında. biliyorsunuz Obama geldiğinde, Bush geldiğinde onun tuvaletini ortadan kaldıran adamlar vardı. Tabii. Oradan incelemesinlerdi. Çünkü ha, resmi açıklamayla ya. yapılıyor yani. Şu şu şu. Kadar Adam orada beyaz Böyle saraya şöyle, girdim diye hevesleniyor. Saat 13.36'da şöyle şöyle iki parça yapılmıştır diye resmi açıklamalar. Onlar poşetlenip Amerika'ya yollanıyor. Oskoca yani. başkan kendi söyleyecek değil yani herhalde. Ya bir WikiLeaks'te falan çıkmıştı da WikiLeaks bile açıklamadı onu. Doğru. iğrenmiş. üç <gülüyor> parça. Yaptığını mı açıklayacağız biz diye. Geçmiş olsun diyoruz. Ne geçmiş olsun. Biraz zor bir dönem. Geçeceğiz. Biraz da kestane Ve tamamen kesmiş. Tatlansın. Bulantıyı Kuman. tamamen kesmiş. Bursa inciri Çok. reçel gibi mi yoksa böyle yaş ya bildiğin, olarak mı çıkıyor? Bildiğin yaş incir ya. Yaş, fiyatları yaş incir fiyatları açıklandı oktay. Yaş incir mi yoksa kuru incir mi? Yaş incir. Yaş incir. Bunun kuru su var yaş, değil mi? Yaş, yaş, yaş incir. incir. Yaş incir ya hiç diyoruz ve... <gülüyor> Peki, vur kafanı vur <gülüyor> şeye doğru vur. Heh. Köşesine hmm, doğru. Manjöre öfem diyen bir adam var burada. Birazdan anlatacağım onu. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Radyo Tülesiniz 18. Doğum gününü kutlayacak bu perşembe günü If Performance oldu ve o gece bizimle birlikte olacak 103 şanslı çiften biri 103 ve Radyo ve 103 mucizesi <gülüyor> Dediğimiz şeyi bir kez daha karşımızda Kaptan, Kaptan Kusto yaşasaydı bu olayı O da böyle olsun isterdi Bu olaydan çok etkilenirdi doğrusu Keşke 103 çift bir tane de tek Adam karsaydık da 103.1. Evet. O, o da bir hiç, başka bir mucize olurdu. Nokta 1'i niye hiç hala alınmıyor onu ben şey yapmadım yani. Nasıl alınacağı bilinmiyor da ondan fayır. Henüz insanoğlu onu şey yapamadı. 103.1 çift bir tek de olabilir. Ben buradan öneri olarak Ege, Nasıl anlaşılmadı ne? 103.1 çift bir de tek. Bir de tek olunca. Dinleyicimiz gelsin. 103.1 orada o mucize bir kez daha yaşansın. Bu seneki doğum günü partimizde... Ee, Kılık kıyafet balusu havası olmayacak. Kılık kıyafet. kıyafet Ama herkes... temiz, temiz giyinsin. Sırf seneki şeyimiz o. Sökük ve pis değil, yamalı değil ve temiz. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle yamalı giyin diye uyarım var davetiyelerde. Var Dirsekleri yamalı ceketim var onu giyeceğim ben mesela. <gülüyor> <gülüyor> lütfen giyinik gelin Yani 18 yıl şeyinize. Dile Kolay hakikaten de bu 18 yıl içinde nice şarkılar vardır ilk kez radyotu da dinlediğiniz hayatınızın bir dönemine damga vuran işte o dönem ben zaten tam şeye başlamıştım o, o arada hep şu şarkı çalıyordu falan diyebileceğiniz şarkılar benim hayatımın 18 yılında ne şarkılar ne şarkılar, var. Şarkılar. ne şarkılar ne şarkılar hakikaten de sizin de o tip şarkılarınız varsa bizi de paylaşın bu sabah telefonumuz 210-30-30 davetiyeleri kazanma şansınız var günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ee, ben Özge. Özge Hanım biraz heyecanlısınız galiba. Evet. Niye Özge Hanım heyecanlısınız? Biraz ışık var mısınız? Ee, ben ortaokuldan beri dinliyordum sizi. Şimdi kaç şimdi neredesiniz? Hala ortaokulda mısınız? Şu an üniversiteden mezun olmaya çalışıyorum. Ha, güzel. Mesela... Hangi bölümdesiniz? Ekonometre. Ekonometre ne kadar güzel. Peki efendim başarılı bir öğrenci misiniz Özge Hanım? Yani, yani derken bir sesiniz Yok. içinize <gülüyor> kaçtı yani Sevmiyor musunuz ekonometri Duygu Hanım? E, sevmiyorum hmm. Ama ne mezun bak... oluyorsunuz bu sene değil mi? Neyse mezun evet. olun da ondan sonra Ondan sonra açık açık, açık, açık. sevmediğiniz. <gülüyor> Geleceğin mesleği Alırsınız size dosyalarını Peki Özge Hanım var mı? şarkı var aklınızda? E, ben ilk e, Felahsızlığı Yanlış yapabilirim e, Raymond Störger'ı Dinlemiştim Raymond'dan Raymond'dan. Star Girl, evet, Supergirl. Ah evet, Rio Ramos Supergirl, Supergirl. Ne yapıyordunuz evet. o dönem o şarkı çaldığında? Ben Lisede benim oldum. diye mi dolaşıyordunuz ortalarda? Ne yapıyordunuz? <gülüyor> hiç süper olmadığımı düşünerek böyle salak salak yolda yine okuldan şey, evet. evden okula yürüyordum bir sabah. <gülüyor> Yine yani moda sabahlar dinliyordum o şarkı çalmıştı bir anda kendisi sfer gibi hissetip böyle okla okla kafa ile kafa Ne kafası? Süper kafası. Olmaz <gülüyor> Süperim her şeyi yaparım her şeyi. Belki çok güzel gittiniz hocam. kendinize bir e-mail adresi aldınız değil mi? Süper Göl evet. 1982 etatmail.com <gülüyor> Yok o kadar yok o kadar Hiç e, o kadar almadınız yok, <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Emrah Bey demiş ki. Ee, demiş ki ne? O zamanlar demiş sizi ilk de dinlediğim zamanlardı sanırım demiş. No doubt'tan hey baby. Hey baby. Hey, hey baby. Be. Emrah. Hey, hey baby. baby. Zaten oradan çıkma sonra. Ondan soru. sonra Zeynep Tarkan o kadar geriye gitmeye gerek yok demiş. Meselde bizi lafısa bize. <gülüyor> evet bizi laflar geri gitmeyin. Ladie bağrmış adam. Ne dedin ki sen o kadar geri gitmeye demiş. 18, 18 yaşında yılı falan var. hani 18 yaşında kimdir falan <gülüyor> yeterle. Az önce dedelere sahip çıkalım kapsamında çalınan Bon Jovi şarkısı. Because we can. Because we can. <gülüyor> Ona demiş, ee, o kadar demiş ya. Sonuçta 140 karakter yani bu da. O da bir yere ne, kadar. Ne kadar diyebilir. Yozar reklama gireceğiz. Reklamdan önce şu Özge <gülüyor> Hanım'ın süper şarkısını dinleyelim. Süper sorumuzu yineleyelim. Dur, ha, dur, bir telefonun daha varmış dur şimdi. Ne mu Özge Hanım mı ya? Süper Girl'edik o kadar. Süper Girl Büyük dedik. Sesiymiş, o da o zaman. O zaman, o zaman Duygu Hanım ve Özge şey. Hanım'lar için çalalım bence. Süper Girl dinledikten sonra sizin de ilk kez Radyo 30'da dinlediğiniz şarkıyı konuşabiliriz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar out, radio 30. radyo 30'de 30. devam ediyoruz sevgili dinleyiciler emrah bey radyo 30'de ilk dinlediği şarkıydı ilk kez radyo 30'de dinlediği şarkıydı no doubt hey hey bakalım sırada kim var günaydın efendim günaydın kimle görüşürüz hanımefendi Aylin ben Aylin hanım Hanım. neredesiniz şu anda Aylin hanım <gülüyor> Yoldayım, bir şey gidiyorum. İyi yolculuklar size. Ne işte uğraşıyorsunuz? Mersi. Ee, ben daha aslında söylenen şarkı söyleyecektim şu tırga. Ama benim başka bir sorun var. Buyurun efendim. Buyurun diyoruz. sorunuz. Bu geçenlerde siz şeyi tartışıyordunuz. Ön adı, göbek adı. Hmm. <gülüyor> evet. Hangisi doğru? En son bilene danışacaktınız bilene. Evet Danıştı. bulamadık bilen kim onu. Uzmanlık <gülüyor> alanı olarak bilemedik. O yüzden kapattık konuyu. Nüfus Müdürlüğü'ne yazı yazdık oradan sonuç bekliyoruz. Sonuç bekliyoruz. Sonuç bekliyoruz. Bir ama... hafta 10 gün içinde cevap gelir dedi. Ama be. siz uzmanıyım diyorsanız buyurun dinliyoruz sizi Aylin Hanım. Ya benim bir konuda bir, hayır benim de bir fikrim yok o yüzden ben mesela danışıyorum. Ha, onu duyuracağız cevap gelir gelmez duyuracağız yayınlar. Bir göbek adınız var mı Aylin Hanım? Ve yoksa posta da... gazetesinde yayınlayacağız sonucu. Hayır maalesef kardeşimim var ama benim yok. Aa, ailede ayrımcılık hat safhada. Ayrımcılık hakikaten. Siz küçük hat müsünüz safhada. büyük müsünüz? <gülüyor> Büyük müsün... Yok yok büyük müsünüz küçük müsünüz diye sordu Aylin Hanım. Ha ben büyüğüm pardon büyük duyamadım onu büyüğüm. Siz de o zaman ilk heyecandan unuttular herhalde. ikincide ya bir şey yaptık öyle. öyle. Aylin Hanım <gülüyor> siz Aynen. mi büyüksünüz? Aynen. Yaşar Usta mı büyük? Çok özür dilerim. Efendim? Pardon ya ben <gülüyor> Elinizdeki bir şeyi e, ortaya fırlatıyormuş gibi fırlatabilirsiniz. <gülüyor> ben bazen tutamıyorum kendimi Aylin Hanım. Çok özür dilerim. Ben bizzat <gülüyor> size cevabı ben bildireceğim Aylin Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ederim. Rica ederiz Aylin Hanım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek i̇yi, üzere. Iyi İşiniz gücünüz rast gitsin. Oktay ben sana bir tane sunum dosyası alacağım. Onun içine sen koyacaksın cevabı. Kapak yapacağız. Göbek atı. Yok Bfk'da ben Oktay'a böyle ifrazatları için büyük bir ba torba alacağım onun içine kussun. Yalnız tutamadım gerçekten Tutamıyor. tutamadım. Yaşar Usta mı büyük Aydın Hanım mı büyük? Bahar hocamız ne demiş? Ee, hep dinlediğim şarkı ilk dinlediğim şarkı mıydı hatırlamıyorum ama hep dinlediğim şarkı Missing Everything But The Girl. Hmm. Missing Everything But The Girl. Günaydın efendim. Cewu, cewu, cewu, cewu, Merhaba radyoyuun sesini kısmanız lazım. Afendi daha rahat konuşuruz da o zaman. İnanın evet, bize gerçekten evet. öyle. Yemin, yemin ederiz ya. Allah belamızı versin. Yoksa niye durduk yere böyle bir şey uyduralım yani? 18 senedir radyoculuk yapıyoruz. Onu öğrendik yani. Radyonun sesini kısmanız lazım. Onu biliyoruz. Buyurun ee, kimle ben görüşüyoruz? Çok acemiyim de şu anda o yüzden öyle olmuş olabilir. Olsun. Hepimiz acemisiz bu işin. Buyurun. Adınızı alalım önce. Ee, Gülçin. Gülçin. Evet. Gülçin. Evet Gülçin Hanım. Buyurun. Siz mediniz. Siz evet. Buyurun Gülçin. Ben yani ilk dinlemeye başladığımda orta okula gidiyordum. Servisteydik o zaman. herkese de ortaokulda dinletmeye başlarmışsınız. Onlarla idare ediyoruz vallahi. Siz de bu sene mezun oluyor musunuz? Aa ben çok oldu mezun olalı. Ne çok... oldu? Ya, hadi ya. Bayağı hızlı gitmişsiniz o zaman okulu ya da acaba Bayağı... Yok herhalde ilk, ilk açıl yani ilk kurulduğundan beri dinliyor olabilirim diye ha, düşünüyorum yani 13-14 yaşlarımdaydım şu an ne yazık ki 30 yaşındayım. Değişti mi Gülçin <gülüyor> Hanım? Müzik zevkiniz değişti mi? O zamanlar şunu dinliyordum şimdi tiksiniyorum falan gibi bir durum var mı? Yok çok fazla değişmedi aslında ama birazcık daha sakin müzikler dinlemeye başladım. Hacınız değişti mi Gülçin Hanım? Efendim. tipiniz değişti mi görünümünüz makyaj e tabii o, o kıyafetiniz o mutlaka falan mutlaka değişmiştir mutlaka değişmiştir kilo o. değişti mi kilo değişti azaldı azaldı evet e, radyo tünün zayıflatıcı etkisi de buradan gençlere şey olsun hangi şarkı var aklınızda e, 10 puanın What if God was I'm a fast onu dinlemiştim sanırım biz Lâf onu tam evet, öyle bir şarkı hiç almadık başka radyoda dinlemiş olduk stüdyoda oldun. gözler konuştu Gülçin Hanım bir daha söyler misiniz hangi şarkı <gülüyor> Vodofast Vodafone Ah, Tamam, Vodafone <gülüyor> Fast, Vodafone Fast. Peki, onu da isim. Hakikaten ben o dönemi çok güzel hatırlıyorum vallahi Vodafone Fast dönemini. O zamanlar ben akşam yayınındaydım. Hey. Evet. Yavrum Mey diyor yapıyordu Koşark'e <gülüyor> çıktığımızda 4.30 dakika. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Ben de teşekkür ediyorum. İyi Hanım. Iyi güle güle. Şu alttan alttan missingi verelim de neşemiz yerine gelsin. Ver, missingi ver. Ver missing'i ver. Bakalım başka hangi şarkılar gelecek. Çok heyecanlı. Vanofas'ı da alttan vereceğim. Vanofas'ı da alttan ver. Onda ikisini birden alttan Osman. ver. Ozbon. Vanofas'ı kaçtan veriyorsunuz? <gülüyor> Bu sene Vanofas. iyi, iyi vanofası yaptım. <gülüyor> Valla taban fiyatları açıklandı. Bu arada sen Oktay'ı kaçırıyorsun ara ara. Aradan nasıl ifrazatları atıyor? Nasıl ifrazatları atıyor? <gülüyor> Bir huzursuzluk olursa içinizde onun kaynağı benim. Onu baştan söyleyeyim de. Çünkü Senceci veriyorum. Oktay <gülüyor> Veriyorum çıkıyorum. Ama nasıl rahatlatıcı oluyor? Vallahi rahatlatıcı etkisiyle Oktay Demirci. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, sanem ben. Sanem, sanem Hanım. Hanım siz de ortaokuldan beri mi dinliyorsunuz? Hayır sanırım liseden biri olması lazım. Oooo iyi liselere, liselere sanem. geçebildik. Lise lisanem. <gülüyor> Liselim. Evet. Yani sene 98'ü sanırım. Akşamları gecenin güneş gözlüğü vardı. Hı hı. İyi hatırlam öyle program vardı. Evet. Yani şarkı yatılamıyorum ama muhtemelen o zamanlar böyle ne no oldu gene don stikleri falan e, bayağı şeydi. Hmm. Ya ben o lise çoğunda muhtemelen ona denk geldiğim için o kanalda durdum. Yani hmm. kanalda. Ondan sonra e, sabahları da, da sizi daha iyi olmak üzere uzun süre dinledim. Hatta herhalde hızım alamadım. İşte de, o diye girdim. Devam ettim dinlemeye. Aa, ne güzel. Zaten çalışıyorum devam ediyorum dinlemeye. Hangi şarkı aklınızda kalıyor? Radyo Otlu ile sizi tanıştıran şarkı veya Radyo Otlu'nun sizi Tanıştığım tanıştırdığı değilim. şarkı. O dönem istediğim her akşam, mom slimden dreaming, her akşam istiyordum neredeyse. Mom Dreaming. Dreaming. Mums. Dreaming. Aman, dreaming. Rock'çı. <gülüyor> o zaman işte beni de hani az önceki bayana sordunuz ya, evet, değişti mi şeyiniz diye. Yani, evet. Sizin değişti mi şeyiniz? Ben daha e, tabii oturaklı bir şimdi anneyim bilmem ne, biraz da oturaklı bir insan oldum. E, hani Mamsim tabii de hala çok seviyorum ama. Mamsim de oturaklı bir sanatçı. <gülüyor> evet. Onu da kırmayalım <gülüyor> yani. Evet. evet ama yani o kadar, artık hani eski şu kadar böyle şekilde Iron Maiden, yoksa annemin bir işte Scorpions'u bilmem ne, bunları dinliyor değilim. Ne dinliyorsunuz? <gülüyor> Yani otur ya Bora mı? Daha sakin yani. Daha sakin. Mesela bir sakin bir şarkı söyler misiniz bize? Yani yani. Ne bileyim, aslında müziğim var o da sakin olmadı ama. Olmadı. Evet ya olmadı. Sakinim diye bizi bizi kandırmayın sahneye. Ne oldu buldum buldum enya enya. Enya enya Konya'yı genç yaşta anladınız. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun hoşça kalın. Oktay demeci bozuldu tabii. En yakın e yasını. Esin çalınca. <gülüyor> resmen, resmen ağzımdan aldınız ya. Resmen stilimi şey yaptılar. Gizem Hanım, e, Daido Hunter bana sevdirdiniz. Liseden beri dinliyorum demiş. Daido Hunter. Hala da bugün, hala mı dinliyor ya? Bugün bize cevap atanlar liseli değil. Onu <gülüyor> anladım. Bugün e, bir kez daha ortaya çıkıyordu ben... Ara ara fark ediyorum. Aa bu şarkı yeni şarkısı dediğim şarkılar 15 yıllık şarkı çıkıyor. Radyoda çaldığımıza göre yenidir falan diye zaman mefumu yok işte yeni single'ı geldiği günü hatırlıyorum. Yeni bu yeni bu dediğim şarkılar işte Dido Hunter'da yeni şarkı gibi geliyor ama 10 yılı oldu. 10 yıldır devirdir rahat, rahat Kerem Kuleli soruyu duymadım ama cevabım Ege Kayacan'ın tanıştırmasıyla sevdiğim hala dinlediğim Paris Combo. Paris Combo. Ne çalıyoruz biz şu anda? Dreaming çalıyoruz. <gülüyor> ya Sanem Hanım kusura bakmayın da. <gülüyor> Oturaklı Mounsling diye geçer. <gülüyor> Ay Dreaming. Ben Paris Kolm'unun ne olduğunu anlamadım. Dur ben anlayacağız şimdi. Anlayacağız çıkar kokusu yakında. Kokusu çıkar yakında. Anlayamıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz hangi hoş şarkı var aklınızda? Chris Rea'dan çek adını hatırlayamıyorum ama şey, where have you been? Oh Blue Hotel. Where are you Blue Hotel. Ya zaten. O, işte. <gülüyor> o sizden sık sık çalınca çok böyle huzur verici sabah sabah çok iyi oluyordu. Hakikaten oluyordu. Artık olacak. olmuyor mu? Yok hani bu ara artık çok sık duymuyorum ama eskiden bayağı bir sık çalardınız diye hatırlıyorum. Benim çok o şarkıyla eee bir, bir, bir durumum var. İlginç bir anım var. Çok da ilginç olmadığından eğer çok isterseniz anlatabilirim. <gülüyor> bir şey diyeceğim ya Blue Hotel Chris Ryan mı Chris Isaac'in mi? Chris Isaac demek istiyordu da bu Chris Ryan dedi. Chris Ryan ama yanlış aman hotel. yanlış şey yazmayalım. Blue Hotel, o diğer Blue Hotel, o değil. O Criszaic. Where have you been? Where o are you going to? Go o neydi Blue Hotel? I neydi? I neydi? I neydi? I o Chris Raya. Raya. hangi o ya? Adını hatırlayamadım için numara zaten. Siz Chris Crisraya'nın en şey şarkısı işte ya. En şey şarkısı. Benim kanımda olmadığı için bakamadım ben onun için. Valla bizim numarında. bilgisayarımız vardı, biz hemen, de yapamıyoruz. Kameran <gülüyor> bakıyoruz bir saniye. Onu bulacağız <gülüyor> ya. Aa <gülüyor> niye? Bahadır Bey, Rotohel değil. Yok, blue Cafe, Blue Cafe. <gülüyor> <kafe. Blue kafe. gülüyor> Otelin altındaki kafe. <gülüyor> Kahvaltıyı veriyor. Tuzak soru. Ne yapıyorsun? kahvaltıya mı iniyorsunuz? <gülüyor> Çok teşekkürler İyi, efendim. Görüştüğünüz Göstere <gülüyor> Aa Yeni kafemiz hayırlı olsun Blue Cafe. Ben bu şarkıyı dinlerken CD çaldığımız dönemde bir kere dalmışım yayında. Dalmışım. Şarkıya dalmışım. Sonra şarkı bitti. Yayında bir şey oldu. Boşluk. Boşluk oldu. Hay Allah diyerek mikrofonu açtım. Bir de demişsin. Duygularım şey oldu. Sen şu da, Türkçemizi kullanmayı bir şey yapamam. <gülüyor> Orada dalmışsın. Bir Hay Allah olarak. demişsin. Ve <gülüyor> programı bir basamışsın. yerden devam etmişsin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Ne oldu daldınız mı şarkıyla Modern Sabahlar Devamlı video sevgili Nizler Bakalım altımızda kim var Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz ee, Kübra ben Kübra Hanım sizde bir heyecan bir biz taraftan da biriyle mi güreşiyorsunuz ne? Oldu. ne oldu Telefon kapanmasın diye merdivenle çıktım asansöre girmedim Doğru o yüzden ne nefes nefesleşsin. Nefes abi telefonun şarjıyla asansörü çalıştıracak. Ya da vermedi de hani. De. Çekmiyor abi. Kübra Hanım, kıyamız, kıyamız. Dur dur, bir nefes, nefes. Faraday kafesine dönüşüyor. Kıyamayız yani. biz size. Kaç kat çıktınız? Ya aslında çok <gülüyor> kişiydi. İki kat. İki kat mı? İki kat tık nefes <gülüyor> mi oldunuz Kübra Hanım? Valla taşı gardiyolu vermişsiniz ya. Ay, yüküm çoktu yüküm. Yüküm var ay hayatım <gülüyor> için yüküm. Yerim dar diyor yüküm çok diyor. Ee, Aynen Kübra öyle. Hanım. Peki Kübra, Kübra Hanım kolay gelsin efendim. Ben şimdi gözümde Kübra Hanım'ın sırtında böyle küfesiyle falan bir şey taşırken Aynen ne taşıyorsun? Ay öyleydi. Vallahi sırtımda doluydu, laptopum vardı, çantam vardı. Neler neler, ah Kübra Hanım'ın o, işte, o küçücük işte, omuzlarına yüklenmiş Mal o. bir süre sonra nasıl yük oluyor insana? Efsane olacaksınız, ya. şiirler yazılacak. Sırtında laptop lap taşıdı. Elimde evet. beslenme çantası falan diye, evet. Beslenme Siz çantası ilkokul mı? öğrencisi misiniz? Değilim mi aslında ama beslenme, beslenme çantası ile... Var. Beslenme çantası dediğimiz sefertası değil mi Kübra Hanım? <Gülüyor> içinde var dışında böyle bir renkli çanta. İçinde de öyle kaplar, yemekler falan. Yemeklerde ne var? Özel şeyler mi yemeniz gerekiyor Kübra Hanım? Nasıl? Özel şeyler mi yemeniz, ya, yemeniz diyet gerekiyor? Diyet falan mı yok, yok vallahi değil de yoğun çalışıyoruz. Öğren çıkamayabiliyorum. Hı hı. Her zaman dışarıdan istemek. Ne de... var mesela bugün menünüzde? Bugün... Böyle bir sayıbı olmasın. Buyur, buyurun biz ne soruyoruz. Ayıp Soran, sorana ayıp efendim buyurun. Tamam yor çorbası var, nohut var, salata var. Oh. Abi, oh. Bir kişilik mi? Kendinize kadar mı? <gülüyor> kadar. Yani 4 Yok, kişilik olsa paylaşırım. 4, kişi, 4 Bol bol koyuyor musunuz? İsteyen olur nasıl olsa iki kaşıklı birileri ister diye. Yok öyle şeyler değil de başka işte hamur işi falan öyle bir şeyler getirsen koyuyorum. Vallahi isteyen olmuyor. Yoğurt değil de not biraz canım çektirsin de. Ay doğrusu. evet. Bir gün size de yapıp getireyim o zaman. Peki, afiyet olsun. Hangi şarkı var Kıbranto'nun aklınızda? Şimdi şöyle Ben de lise 1'di galiba 99-2000 yıllarıydı Dinlemeye başlamıştım Gece gündüz dinlerdik o zamanlar Herkes gibi Hatta benim bir böyle çalan radyom var e, ça Saati kurduğunuzda e, tamam, Radyo yapılan bir vardı Ona radyo diye ayarlardım Falan Aha. Bir kere gece bir şarkı dinlemiştim O zaman son 24 saat yoktu galiba Hı -hı. Ya da vardıysa da ben internet o kadar neşir değildim Adını çok merak etmiştim Aradığım telefonu Faire çıkmıştı. Çok şaşırdım. Allah, gece gece de demek ki radyodalar falan ya. O gibi bir şeyim ben. O zaman evsiz barksız buldum. Sin radyo da ev adı ev aradığı dönem. Faire ben ev aradım. Hatırlarsan radyoda kal. Olabilir. Ne şey şarkı galiba serenay? Stevie Miller bandindı. Stevie Miller bandtan serenay. Evet Aynen aynıları söyledi. Radyo tutarım. Radyo tarihinde en çok telefon alan şarkı diye geçer. Bu neydi hocam? Evet, aynen söyleyeyim. öyle. Bu neydi deyip aramıştım. Evet ya evet aynen öyle. Hatta ilk sözcüsümde anlamamıştım. Tekrar ettim. Bu benim telaffuzum daha benden kaynaklı. Hiç Gübra Hanım kendinizi suçlamayın. O zamanlar öyle. İngilizceye bu kadar hakim değilim tabii. <gülüyor> onunla ilgili biliyorsunuz. Ya, aşk olsun valla. <gülüyor> Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Yayınlarım. Sağ olun. Bakın. İsmail Bey de aynı şarkıyı söylemiş Sizinle... Fahir ama senden bahsettim maalesef. Allah Allah. Hep o zaman da ben çıkardım radyodan. Abi, <gülüyor> bu çalan şarkı neydi? Zaten hep o telefonlar geldiği için Fahir bir iki ay 24 saat radyoda yaşadı Tabii telefon gelir diye Hatta hatırlar mısın Döşşey şey vardı senin oldu şey Evet <gülüyor> döküşek vardı bir tane <gülüyor> şey oluyordu telefon geliyordu hocam bu çalan şarkı bir saniye siz bağlıyorum diyordum <gülüyor> farkı bazen uykulu oluyordu o zaman telaffuz kötü uykusunu almış gündüz saatlerinde çok güzel tarafı benim hatırladım böyle geceliğinde zaman şey oynasa Leo <gülüyor> Leon'un müziği çalsın diye ha Leon'un müziği de çok evet. Le Leon'un müziği Aslanın fetth simit. <gülüyor> Petty Low and Beholden'ı ilk kez Radyotti'dan dinlemiştim demiş. Aa, doğru bak öyle bir şarkımız da vardı. On küsur sene geçmiş. Valla. Kaç, 2000 miydi bu çıktığında? Bilmiyorum, 10 yıldır da dinlemedik herhalde o şarkıyı. İki bindi galiba ya. 99 muydu? serene çalayayım diyordum da o şarkı daha güzel geçecek Low and Beholden'ı çaldı. Low and Haftaya depresyonla başlayalım. Yani ben de mesela ilk kez şeyi dinlemiştim, Rana Del Rey'den. İlk şarkıyı burada dinledim ben de. Ben de bir kere kuru fasulye gelmiştim. Çok güzel. Egecim, sen de bir anını Onu anladın. Onu radyoda yemiştim. <gülüyor> sen? <gülüyor> ben de çok anı çok bende yani. Bir, bir ben, anınızı paylaşır mısınız? dönem çok insanla böyle tanışıyordum. ellerime hep yara olmuştu. <gülüyor> O zaman bu son şarkımız olsun. Allah ya Allah. Allahu Enbi Holden son şarkı olacak bir şarkı değil bence. Bence. Niye bence? Içinde. En güzel son şarkısı. Biraz zaten. dinleyelim bakayım. Bakayım. Bakayım. Ona göre karar verin. Bir taraftan bakayım. da 5 şanslı isim seçelim. Davetiye kazanan. <gülüyor> Gayet güzel son şarkı olur bu. Siz sıkıntı yapmayın. <gülüyor> Yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Bası yapıyorum abi ben. <gülüyor> <gülüyor> Çalıntıymış bu şarkı. Tertem bir nefeste bak yüreğim tutuştu gün kafes yeter ne yapmaya çalıştıklarını yani ben anlamadım aynısı çalıntı siz anladıysanız 13 sene sonra çıktı çalıntı oldu evet hadi bir dinleyicilerimizi dağıtalım. Yani daha doğrusu biletler... <gülüyor> Dağılıyoruz sevgili dinleyiciler. Dağılmıştır. Dağılıyoruz hadi. Dağılıyoruz tamam bitti. Evet 5 şanslı isim. 2 Twitter'dan 3 tane telefondan verelim ne dersin? 2 Twitter diyor bir de şey diyor Oktay. Seç Twitter'dan. Liseli olmadığını ispatlayan Gizem Hanım'a verelim o zaman. Gizem Tinçer. Gizem Tinçer. Aha biri gitti. Özge Hanım'a da verelim ilk telefonumuz Supergirl Özge. Bir de Kübra Hanım'a verelim. Serenade Kübra. Serenade Kübra'ya verdik tamam. Evet... Emrah Bey'e de verelim no doubt. Hey baby çalmış mıydık? Çaldık çaldık. çaldık. Tamam Emrah Bey'e de verelim. Bir kişiye tamam. daha vereceğiz? Ver bir kişiye. Bir kişiye daha vereceğiz Oktay. Ay ver Sanem Hanım'a ver. Sanem Hanım'a verdim. Sanem, Sanem Hanım'a. Hanım. Sanem Hepsi Sanem Hanım tebrik ediyoruz. Bol bol daha bir kazanma şansınız var bu hafta Radyo 3'den Perşembe'ye kadar. Hepinize iyi şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın bir gün, bir gün olacak.